Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan hayata ölçüler programı için birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Bugünler iyi günler <gülüyor> inşallah. İnşallah. Eee <gülüyor> Değerli dinleyiciler, bugün hocamla inşallah Hazreti Ömer'in hilafetini, devlet yönetimini, siyasetteki duruşunu konuşmak istiyoruz. Yani Türkiye'de de siyaset yoğun günler yaşanıyor. Bu günler içerisinde. Ee, İslam'ın asrı saadet diye e, nitelenen zamanlarda e, devlet hayatına getirdiği e, ölçüler e, önem taşıyor. Bu ölçülerin e, aynı tarzda İslam'ın Belki de bütün ölçülerinin devlet hayatına nasıl yansıdığı e, meselesi, e, evrensel e, nitelikleri, e, bütün zamanları aşan nitelikleri, e, bütün zamanlarda örnek alınacak e, ölçüler bunları konuşalım istiyoruz. Bu noktada Hazreti Ömer e, hakikaten e, hani tarihe kazınmış bir isim adaletiyle, yönetim üslubuyla geçtiğimiz haftalarda Ömer Müslümanlığı üzerine konuşmuştuk. Hocam, Nurettin Hocam bu konuda özel çalışmaları olan kitap inşallah hazırlığı olan bir isim. Bunu da o zaman ifade etmiştik. Ömer Müslümanlığının ee, bir boyutu Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayatı sırasında örnekleniyor. Değil mi? Ona evet. bağlılık, onu kendi hayatına taşıma noktasında e, çok farklı e, Hazreti Ömer dilini üslubunu, tavrını o programda konuşmuştuk. Onu dinlemeyenler bir daha dinlesinler derim ben. Kendi hayatlarımıza oradan taşıyacak çok şey var. Bir de İslam aynı zamanda bir devlet kurdu. Resulullah Efendimiz Sonra, döneminde böyle bir devletin ana e, sütunları inşa edildi. Ardından Hazreti Ebubekir Bekir dönemi hilafet, yani peygamberden sonraki devlet nasıl yaşıyor e, ve Hazreti Ömer dönemi, Hulefahi Raşidin diye nitelenen dönem. Orada zannediyorum ki e, Hazreti Ömer'in de e, bir özel durumu vardır. Onu konuşalım diye düşünüyorum. Evet. Devletin daha çok teşkilatlandığı, değil mi hocam? Ete kemiğe büründüğü bir anlamda bir dönem. Ee, zannediyorum çok şey var. Ee, oradan bugünlere taşınacak bir devlet adamı kimliği, devlet adamının halkla ilişkiler tarzı, e, devlet yönetimi üslubu noktasında... E, söylenecek çok şey var e, diye düşünüyorum. Hocam yani uzun bir giriş yaptım. E, ses sizin, ses sizin. E, inşallah bu günlere de ışık tutacak böyle bir sohbet yapmış olalım. Buyurun. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz müsaade ederseniz hocam bir e, yanlış anlaşılma sebebi olmaması bakımından Yine teyit edelim. Yani İslam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kesin örneği yoktur. Muhakkak. Tabii. Hiç kimse. Tabii. Ne oldu ne olabilir. Ne yani, de olacak. Ömer de ondan aldığıyla ile Ömer. Şüphesiz Ömer yansıtmayı iyi yaptığı için değerli. Tabi. Ebu Bekir radıyallahu anh yansıtmayı iyi yaptığı için tabii, değerli. Yani. Yoksa ne Ebu Bekir'e göre ne Ömer'e göre ne Osman Ali'ye göre. İslam kimsenin yani... Şablanlandırabileceği bir din değil Muhakkak evet ee, in dini indallahi l-islam evet, Allah'ın dini bu Allah benim dinim demiş Peygamberine de aleyhissalatü vesselam Örnek olarak göster göstermiş bize bu sebeple biz fazla Ömer vurgulaması yapınca sanki Ömerizm diye bir şey icat <gülüyor> etmiş gibi. Böyle bir şey değil. E, gün Hazreti Ebü Bekir'i de yani, konuşuruz, değil mi? Bilhali konuşuruz. Hepsinden alınacak şeylerimiz evet. var bizim. Ama devlet dedik mi? Ebu Bekirden fazla Ömerden alıntı yapılıyor. Rabbı anhuma. Evet. Niye? Bu çok önemli mesela. Ebü Bekir Rabbı Allah'ın iki sene işte iki ay kadar bir zaman. Evet. Ali Salatin'dan sonra kaldı, devlet yönetti, bir de devletin sadece e, adeta milli savunmasını organize edebildi. 14 savaş yapıldı onun sağlığında yani 14 riddet savaşları. Ride savaşları. Belki mesela Hazreti Abu Bekir'i de sırf o riddet savaşlarında ortaya koyduğu bu, tavır, tavır sebebiyle tabi. ya bu bir destan O da bir destan. O da bir büyük destan. destan. Yani, yani büyük destan. o yumuşak karakterli diye bildiğimiz insan. Ya Hem ne, nasıl bir yumuşak ne celadet, ne be, ne ne celadet, ne celadet. Şimdi. Evet. Dolayısıyla Ebu Bekir radıyallahu anh deyince iki şey gündeme çıkıyor Birincisi İslam'ı beşiğinde boğmaya çalışanlara karşı bir kahraman olarak çıkıyor Hiç ondan beklenmeyen bir tavır ya. gösteriyor İki Kur'an-ı Kerim'in e, eski kitapların akıbetine uğrama tehlikesine karşı müthiş bir şey. Ashab-ı desteğiyle. Evet. E, Kur'an'ı topluyor, bir araya o getiriyor. Bu rüddetten şey yani. daha önemli hocam. Ya, yani evet, evet, maazallah öyle. bir elli yıl içinde Kur'an-ı Kerim İncil'in akıbetine uğrardı. Tabi bunlar hep Allah'ın planları hocam. Aminle, Ama aminle. bu plana okulunu takdir buyurmuş. Allah evet. dolayısıyla biz de onu ya, görüyoruz. Evet, yani evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil de İbrahim aleyhisselam olsaydı İslam'ın sahibi ne diyecektik ya. yani? yani. Ya, seçen o yani, Allah. Yani, yani. her şey Allah'a izafe ediliyor da bir kulunun üzerine yansıtmış bunu Allah Teala. O, o kulu diye evet. bu Bekirse evet. ne mutlu diyoruz diye bu Bekire. Evet. Yani Ömer döneminde aradı mesela Kur'an-ı Kerim etrafında böyle bir çalışma yok. E bu Bekirde bitmiş o. onaylanmış evet. herkes ittifak etmiş, icma etmişler bir sıkıntı yok ama Ömer Rəsulullah döneminde e, bugün ve yarın kıyamete kadar İslam budur. ...diyebileceğimiz örnekler var... ...ve bu örnekler de sadece... ...Ömer'in... ...radıyallahu anh... E, ...kalitesinden... ...takvasından kaynaklanmıyor... ...takribi olarak... ...bir 50 bin sahabinin... ...söz birliğinden kaynaklanıyor... Ee. ...şöyle net bir ifade kullanayım hocam... ...bir aritmetik şey... ...zikretmiyorum ama... ...toplu olarak bir net ifade kullanıyorum... Ömer nereye imza attıysa altında Ali'nin imzası var hocam. Evet. Allah onlardan razı olsun. Sanki Ömer onların hepsinin özeti ee, yani ha. hayır şuracı bir adam Ömer. Evet. Biraz sonra konuşacağız. Şuracı bir adam. Evet. Şurasız iş yapmıyor. Mesela çok enteresandır Bilal. Her şeye itiraz eden bir tip. E, anlaşıldığı kadar. E, o da Şura azası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini diye. Evet. Mesela yahu Bilal Diye çıkıştığı halde O gelmeden toplantıya başlamıyor ama evet. Şuracı bir adam Şimdi şöyle diyorlar hocam Mesela bir e, gazetenin Derginin veya bir şirketin Yönetim kurulunda Yayın kurulunda En aykırıyı söyleyecek bir adam Muhakkak Bulunduruluyor <gülüyor> Yani herkes ittifak etse ya bunun şurası da var diyen bir adam bulunsun. Ömer'in kendisi o zaten. O <gülüyor> kendisi o. Renkleri buluşturmuş evet, bir evet, insan. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Dolayısıyla Ömer şuuracı bir adam. Evet. Bugün biz e, Ömer radıyallahu anh'ın döneminde işte Ömer'in onayıyla şu yapıldı derken Asgari elli bin sahabiden söz ediyoruz demektir. evet. Askari elli bin sahabiler. en muhteşemi. Ya, yani hocam üstelik de bunlar işte alimler birliğiydi. Fukaha birliği değil ya. Değil, Çoğu Bir defa 300'e yakın Bedir sahabesi var. Ya, hepsi peygamberimizin. Hudeybiye sulhüne katılmışlar. Evet. O ağacın altındaki 700 ya, kişi var. Evet. Yani belki onların bir kısmı işte şehit oldu vefat etti ama bir elli bin sahabi büyük rakam hocam. Çok, çok büyük bu. Kainatın evet. yüz akı insanlar bunlar. Evet, evet. Bunların yani biz Ömer dediğimiz şey bir simge Ömer diyorlar O evet. simgenin altında bu isimler var. Evet. Zira diyelim Ömer çok celadetli biri. Diyelim. Ve sinirlenince dağıtın bu komisyonu yeni komisyon kurun diyor. ya alini sağlığında bunu nasıl yapıyorsun sen? Evet. Allah'tan başkasından korkmayan ya. bildiğini ...Arslan gibi kükreyen bir Ali var o mecliste... ...dolayısıyla bugün böyle suy edep yapıp... ...işte Ömer'in... ...kişisel çıkışları filan diye... ...böyle kesin doğrayın diyen bir adam gibi gösterenler... ...önce Ali'yi çiğniyorlar... Evet. ...radıyallahu anh... ...Osman'ı çiğniyorlar... ...çünkü bunlar Allah'tan başkasını... ...deyim yerindeyse takmayan tipler... Evet. ...yani evet. ne denecek... Danışma ücreti komisyonu mu verilme Huzur hakkı mı verilmeyecek Böyle <gülüyor> dertleri olmayan insanlar bunlar. Evet. Ve kainatta bir daha insanlık böyle kimse görmedi Dolayısıyla biz bugün Allah'ın lütfuyla Ömer'i konuşuyorsak Elhamdülillah bu e da abi. bir nasip meselesi evet. bize Yani Ömer'le beraber 50 bin belki 70 bin Sahabeyi konuşuyoruz evet. Allah'ın razı olduğu kullarını Konuşuyoruz Yani Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var hocam Daha önce söyledik zannediyorum burada onu Meşhurdur o sene dünyaya hitap ederek yani, Dünya malı şöhretler Ey dünya seni 3 talakla Boşadım diyor <gülüyor> Yani bir daha dönüşü olmayan evet, Tasavvur verbabının şey, böyle Süzüle süzüle süzüle Söylemeye çalıştığı şey o. Ama o yaptığı şeyi yaptığı söylüyor şey İdealini şey. söylemiyor evet. Yani bir hoca efendinin güzel bir sözü var Diyor ki Ali ...sağ ayağıyla bile tek dememiştir dünyayı diyor... ...sol ayağıyla tek bir vurmuştur... diyor <gülüyor> yani, tenezzül edip dünyaya... ...sağ ayağıyla bile vurmayan adamlar bunlar... Evet, ...sol yetiyor... Bu ...yani ya. dişinden ve... Hmm. ...onu değersiz görüşünün simgesi bu... Evet. ...Allah onlardan razı olsun hocam... ...dolayısıyla... ...mesela Ebu Bekir dönemini konuşurken... ...bu hakikati inkar etmek... E, ...tarihe aykırı bir şey... ...yani... E, ...evet... Mesela misal olsun anlaşalım diye ki bugünkü nesille farkı konuşalım. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh radıyallahu halife olduğu gün Ali buna soğuk baktı. Evet. Çabuk alınmış bir karar gibi gördü. Fatıma annemiz Rabbine kavuşana kadar da bu tavrını sergiledi. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ile aynı evdeyiz diye bir heybet içinde tuttu. Allah onlardan razı olsun. Ondan sonra geldi Ebu Bekir'e bu tavrını bitirdiğini de ilan etti. Beyat etti, beyat etti o, evet. o günkü deyimle. Ama şimdi bakınız hocam. Çok önemli bir nokta. Şimdi de biz mesela işte bana sorulmadan bu karar alındı. İşte bizi seçimde takmadınız diye biz de tavır gösteriyoruz. Ama düşmanlığımız da depo depo ortaya çıkıyor bu sefer. Evet. Vay yani beş kuruş etmez bir şeyden dal gibi... Çanaklar deviriyoruz biz. Evet. Ama Ali radıyallahu an Ebu Bekir'e e, yani Fatıma annemizin sağlığında 6 ay sürdü bu. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın döneminin 4'te biri kadar bir dönem. Evet. Şimdi bir şey unutuluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki Emir eri gibi Ebu Bekir'in yanında da dolaşıyor o 6 ay içinde bile. Evet. Tavrını koyuyor mümince. Evet. Bunu uygun görmedim diyor. Evet, Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem damadı olarak bu uygun değildi şahsi ama çağırıp da onu filan yere git yemen'e gittiğince bağış üstüne diyor evet. yani vakur insanca ve mükemmel bir mümin olarak yüreğindeki refleksi gösteriyor İslam'ın gereği olarak da ben senin ayakkabılarını boyacaksan bu iyiyim diyor Evet müthiş. bu asabıkram kafası hocam evet. yani kavga ederken bile ...aralarındaki iman kardeşliğini... ...unutmadan Anladım, kavga ediyorlar... Evet. ...insanlıklarını ezmiyorlar... Evet, çok güzel. ...birbirlerinin elini ayağını eziyorlar... ...insanlığa dokunmuyorlar... ...arada insanlığı tutuyorlar... ...zannederim hocam... ...asab-ı kiramı konuşmadan önce... ...bizim burada kaç kilometre mesafede durduğumuz... ...bu konuda... ...zaten yani... konuşmak demek... ...biraz o ortaya çıksın ya ...acaba biraz yaklaşabilir miyiz... ...o birkaç kilometreyi... ...azaltabilir miyiz... ...yaklaşmasak bile... Sevdamız bu olsun hocam evet, Allah neyi murat ettiğimizi görsün Onu konuşmamız da onun için hocam yani Bugün İslam için yapılmış bir Toplantı adını siyaset demeyelim ya yani Vakıf toplantısı şirket toplantısı Gazete toplantısı evet. diyelim Ya Hoca efendiye Hakaret olmasın diye susmak Sahabe tavrı değil mesela, mesela. Bilal kim ya dünkü göle Ömer'in meclisinde Bağırıp çağırıyor evet. Yani Ama ondan sonra e, Ömer onu çağırıp da Allah onlardan razı olsun. Çocuklarıma bak dese baş üstüne diyor. Evet. Yani yüreğindekini gizlemiyor delikanlıca. Ama Müslümanlık geri... Can, mescid süpürecekse süpürüyor. Evet. Emire itaat ediyor. İtaatsiz de ölmüyor. Evet. İtaat kuru kuru itaat değil. Hakkı verilmiş bir itaat olunca da bu kimlik ortaya çıkıyor. Evet, tekrar ana başlığımıza dönelim. Yani Ebu Bekir dönemi radıyallahu anh sanki... Ömer'in gölgesinde ezilmiş bir dönem değil hocam. Tabi. Evet. Ama o dönemdeki imtihanı Allah'ın bitmiş. Biraz sonra konuşacağımız müthiş bir dönemi başlıyor İslam'ın. Bugün aradan e, işte 1450 e, senelik bir zaman geçti diyelim hemen hemen. Üç aşağı evet. beş yukarı yuvarlak rakamlarla. Bugün İslam hocam hala teravih namazından tut siyasi kararlarına kadar o Ömer'in on senesinin ağırlığıyla yürüyor. Evet, yani ona mesafemiz şey, idrak olarak o mesafemiz uzaklaştıkça perişan oluyoruz biraz ömerleşince bakıyorsunuz bir hareket bir çekirdek toprağın altından nisan ayında çıkıyor o zaman o 10 yılı o 10 on yıl çok önemli yani. o yıl evet. çok önemli evet. şimdi bu 10 yılı ben şöyle özetleyeyim hocam ki bugün e, müminler olarak tekrar ediyorum bir cami derneğinden bir vakfın yönetimine, siyasi sorumluluklarımıza, hatta ve hatta çocuklarımıza din öğretirken, din öğretirken böyle duygusal Ömer ağladı, ağlattı gibi manzaraları bir kenara bırakıp, mantık olarak Ömer'in şu on sene, on seneden birkaç ay fazla diyelim, on seneye yani kaba rakamlarımız olsun, bu on sene hocam bir, ashab-ı kiramla paralel yürümüş büyük bir dönem. Yani sahabenin emekli ayrıldığı bir dönem değil Öyle bir dönem yok onların zaten evet. Yani Ashab-ı kiram Başlarında Ömer'le iş yapmışlar Bu çok evet, büyük bir evet. olay evet. Bu, Bir bir e, Akan nehir gibi akan ne Yani adeta Böyle ne kadar abest de olur diye mi korkuyorum? Sanki efendim Allah senin pencereden onları seyrediyor <gülüyor> ve mutluluktan tebessüm ediyor. Onlar çalışıyor. Evet, Manzara bu hocam. Güzel. Bu 10 sene böyle bir on. Sene. Ebu Bekir dönemi de böyleydi ama Medine'de bir çay içecek kadar bir arada kalamadılar için. Evet. Çok müthiş bir şey. Yani Ebu Bekir birkaç dostu ile Medine'de kaldı. Ki o ortamda Kur'an'ın toplanması da o, değil mi O hocam? Zeydin, yani, Zeydin Mahallesi yani, 21 yani. yaşında delikanlının mahallesi hocam. Allah. O da 21 Allah. yaşında bir çocuk yani, bunu yaptığı zaman. Müthiş bir şey yani 21 yaşında ve yani. Ama hocam evet. e, Ebu Bekir'e ne diyor bu komisyonu başkan ol dediğinde ben kimim diyor. Yani Allah. bunu nasıl yaptı? O da ne diyor? Bu ümmetin içinde senden iyisini göremedim ben diyor. Allah. O, o çünkü, çünkü vahiy katibi. Peygamberimizin katibi, dizinin dibinden ayrılmamış. Efendimizin talimatlarına çok sıcak bağlantısı var. Mesela bana bir yabancı dil öğrensin birisi diye İbranice hocam 17 günde dil öğrenilir mi bu nedir Nasıl ya? Nasıl bir şey değil mi? Ne himmet. Yani Sonra da gidiyor... her birini ayrı ayrı okumak lazım. Yani peygamberimizin bir sahabisine yabancı dil öğren demesini mesela. Diyor beni bu bu İbranice şey Yahudilere güvenmiyorum. Bunların dilini öğren çünkü Yahudiler tercüme ediyor bu evet. konuşmaları. Bunlara güvenmiyorum. Bana bu dili öğrenin diyor. E kendisi bir defa Evs'ten Hazreç'ten yani Medineli. Evet. Herhangi bir bağlantısı yok İbrani ırkıyla. E sen gel 17 gün sonra beni kullan ya Resulullah ben hazırım de. Hocam evet. böyle delikanlıların olursa 23 senede devlet kuruyorsun. <gülüyor> devlet <kuruyoruz. gülüyor> devlet evet. kuruyorsun. Devlet kuruyorsun. Bizde gençlerimiz gider Biz elbette. Bizde de vardır mi? hocam yani vardır. O genç mayası o maya devam bu eder. Bu ümmet o ümmettir hocam. Evet. Kabahat evet. önderlerin kabahati olur. Elbet, Onları evet. toprağın altında bırakıyorlar. İşte Karı zeydi gibi, çıkarmak değil mi? Kar delen gibi çıkacak delikanlıları evet. var bu ümmetin. Var miyim, evet. Çünkü bu din Gençlerin üzerinde kuruldu evet. Gençlerin bulunduğu yerde de canlıdır Din Allah'ın izniyle evet. Hasan el benna hocam evet. Zeyd aynı yaşıttı Ümmet-i Muhammed'in en büyük teşkilatını kurduğu zaman İhvanın kurucusu evet. E, Fatih Sultan kaç yaşındaydı ya, hocam? 21 yaşında Kaç yaşında vefat etti ben zaten Bir gün gençlerle konuşuyordum böyle Yani siz 21 yaşında Bir insanın bugün İstanbul'u fethedeceğini düşünüyor musunuz işte o eğitimi verirseniz o yüreği verirseniz değil mi? Bu sallarken beşiğin evet. mantığı. Bir genç bir gün evet. bir konferanstan çıkınca dedi ki hocam Bizans Konstantiniye Fatih'e verdi bana kimse kız vermiyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim yavrum Birincisi senin talip olduğun mümin kızlar bin Konstantiniyye'den daha değerli onun için dedim. Evet, güzel. İkincisi de sen herhalde surlarda dolaşmıyorsun dedim onun evet, için. Güzel. Surların dibinde dolaşacaksın dedim. <gülüyor> o genç hala etrafımda dolaşır. O sur kelimesine takıldı kaldı. Evet. Demek ki ben nerede dolaşıyorum hocam ona evet, izahatlar. Güzel, sen surların dibinde dolaşırsan verirler sana evet. dedim. Şimdi hocam. Ashab-ı kiramı anlamadıkça İslam'ı anlayamayacağız biz. Evet, çok güzel. Ashab-ı kiramı da anlıyoruz, diyoruz ki, evet, Ömer 10 senede bir haritaya bakıyorsunuz hocam. Irak, İran, Değil Filistin, ya. bugünkü Arap Yarımadası üçe katlanmış. Hatay'a girmiş hocam. Evet. Antakya, Hatay, Ömer'in zamanında ashab-ı kiramı. Kudüs. Ilk, Kudüs zaten yani Filistin evet. toprağı dediğimiz evet. Kudüs bölgesi. Bu muhteşem bir şey hocam. Ama Ömer'in başında olduğu ashabi kiramın zaferi bu. Evet. Lider müthiş, liderle kenetlenmişler. Şu da var hocam, e, bu ikinci maddeye geçmeden mesela Ebubekir radıyallahu an e, şimdiki ifadelerle e, halife olarak yani mirasçı olarak bıraktı Ömer'i. Kimseye de sormadı. Evet. Kimseye sormadı. Yani Ömer'i ister misin istem Ömer halifedir dedi vefat edeceği gün. Yerine o, halife bıraktı yani. Atamalı bir görevlidir. Öyle. Evet. Atama, ata atandı yani. O gün Ömer'e Ömer'in netleşeceği Allah hepsine razı olsun halife olacağı anlaşılınca Ebu Bekir'de can çekişiyor işte son anlarında veya son gününde diyelim tam vakti bilinmiyor. Bir grup sahabi geliyorlar diyorlar ki sana Allah sorarsa kıyamet günü. ...bu şiddetli adamı niye başımıza bıraktın... ...ne diyeceksin diyor. <gülüyor> <gülüyor> hocam bu... ...bir noktaya işaret edeceğim. Evet. Çünkü Ömer... ...daha halife olmadan... E, ...refleksleri bilinen... Birisi, ...ve bu ezer tabii. bizi diye... ...korkulan evet. birisi hocam. Tabii, tabii, korkulan tabii. birisi. Şimdi... Kılıcın, bir tere, eli kılıcında hep yani. Kılıcında duruyor yani evet. tabancasında... <gülüyor> ...tabancayla <gülüyor> dolaşan bir tip gibi. Evet. Şimdi... Bu bir defa Ebubekir'e söylenebiliyor. Hem evet. de ölüm yatağında söyleniyor. Evet. Yani ciddi tepki. Bunu da söyleyenler yeni Müslüman olmuş 3-5 kişi değil yani. Ebubekir'in arkadaşları Allah sana sorar. Bu sert adamı niye bıraktın ümmetin başına? Der ne diyeceksin? Çok net cevap veriyor. Diyor ki: "Onu sorduğunda Rabbim ümmetin içinde dâisini göremedim derim." diyor. Evet. Bu da müthiş bir şey. Tabii kendi içinde onu meşrulaştıran bir cevabı var. Bitti. Evet. Bir de atama en üst makamdan olduğu için kimse de Ömer'e sen gel me falan diye bir şey diyemedi. Aynı olayı tekrar i̇bn Abbas Ömer'in namazı kılınırken anlatıyor. Hmm. Ömer'in namazı kılınırken e, arkada hıçkırıkla ağlayan birisi dikkatimi çekti diyor. Hem evet. namaza hazırlanıyor hem de diyor ki ah Ömer diyor. Allah senden memnundu Ebu Bekir senden memnun gitti Ümmet senden memnun ne büyük makamlara gidiyor Döndüm Ali'ymiş diyor bu sözün sahibi Allah Allah Yani göreve gelirken ki Hocam düşünebiliyor musun? o sene Tek adam olarak iktidardasın Ve sen geldiğinde ödü patlıyor insanların Ulan dağıtacak bu bizi sürer mürer diye Diyelim bugünkü ifadeleri kullanalım Ey. Kaldı sürdüğü var Ömer'in. Hem de ne fena sürümler yapmış yani. Bir sene uğrama Medine'ye diye kovmuş. Siz çıkmayın Medine'den demiş. Ali gibi bir adam ki Allah'ın arsanı Yani ilmin kapısı bir insan. Şeriat biliyor. Ne diyor Ali radıyallahu anh? Şu Kur'an'da bir ayet yoktur ki niye indiğini, nerede indiğini bilmeyim ben diyor. Böyle bir alim. Evet. Yani sah sahabeliği ile yarışacak bir ünvanları var Ali'nin. Ama Ömer'in cenazesinde göz yaşı akıtıyor. Kaybetti ümmet bu adamı diyor. Dolayısıyla Ömer başı ve sonunda bu iki nokta çok önemli oldu. Evet, çok. Yine evet. aynı sahabi insan. Başlarken, bitirirken evet. 10 sene devam edip de 3 kişinin sevdiği bir adam bütün blok olarak ümmetin sevdiği bir adama nasıl dönüşmüş? Bütün sertliğine rağmen üstelik. Yani adeta sertliği de lezzet vermiş insanlara demek. Evet. Çünkü neden? çok önemli bir nokta var ikinci noktaya gelen yani dedik ki birincisi Ömer radıyallahu anh, bir isim ama dibinde 50 bin sahabinin her an imzasıyla dolaşıyor yani adeta bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu böyle bakanları filan bazen çağırıyor üst makamlar dilekçeni yaz sen diyorlar ben istediğim zaman kullanacağım onu istifa dilekçesi dilekçe. boş, dilek, boş dilekçe boş dilekçe veriyor yani Ömer ümmetin boş dilekçesini almış böyle Evet. Ve gönülden almış bunları. Yani çağırıyor koca Ebu Hureyre... ...Peygamber Aleyhisselam'ın hoparlörü gibi bir abi Bahreyn'e git diyor. Sen beş sene diyor. Ya bizim çocuklar okula gidecekti falan. Böyle bir itiraz yok. <gülüyor> Alıyor terliklerini gidiyor. Döndüğünde de hocam ne muhteşem bir şey. Bu terlikler giderken ayağında yoktu senin diyor. Adamın terliğini kontrol etmiş... Yeni terlikle geldin sen Medine'ye Beş sene bir terlik durur mu bir insan hayatta? <gülüyor> <gülüyor> Bu çelik ter, terlik olsa çelik erirdi yani. Şimdi onun görevlendirdiği insanlar da bunun sorulacağını biliyor kendisi. Mal beyanı yok. Terlik beyanı istiyor. Terlik beyanı Mal beyanı çok yüksek <gülüyor> hocam. Hiçbir şey. Terlik evet. beyanı. Hocam evet. bunu hasret kalmayacak ümmette neye hasret evet, kalacak yani? Evet. Ne? Yani emekli maaşına Şimdi, zam yapsan, yani onu şeyler söylüyorsunuz da. ki hocam yani sahabe adına İnsan hani kelimesini bugüne taşıyabilse, değil mi? Bir fazilet olacak yani. Hasret olacak evet, hocam. Evet. Şimdi biz bir noktayı da bunu da arasına girip açalım. Şimdi şöyle deniyor. Zaten ashab kiramın döneminde ne vardı ki? Yani mecbur bir terlik vardı. Öyle değil hocam parayı koyacak yer bulamadıkları zaman olmuş. İran fethedildiğinde onlarca deve altın taşımış Medine'ye hocam. Evet. O sadece Mekke dönemidir kıtlık dönemi bir de Hayber fethine kadar. Yani 20 sene sıkıntı çekti efendimizselasr-ı Bekrem'de. O efendimizden sonra bilasa kıtlık olmadı hocam. Ya yani parayı koyacak ipek elbiseler vardı. Şimdi evet. ipek yok hala. Yani evet. Asab-ı Keram belki bugünkü cep telefonları yoktu ellerinde ama Efendimiz Aleyhisselam'dan 15 sene sonra ashab ı Kiram bugünkü dünya standartlarında zengin statüsündeydiler hocam. Evet. Asgari ücretli yoktu. Evet. Asgari ücreti devlet ömer harşık olarak veriyordu hocam. Evet. Harşık olarak. Mesela Medine'de meşhurdur bir Yahudi dilenirken görüyor. "Sen niye dileniyorsun burada?" diyor. "Kimsin?" diyor. "Filanca Yahudiyim." diyor. "Niye dileniyorsun?" diyor. "Yahudiye ben dizyemi ciz, verirdim. Yani dev vergi. Vergi veriyordum. İhtiyarladım veremiyorum bunu artık." diyor. E, dilenmek zorundayım hocam şu cümleye baksan ya sosyal sigortasına bak. Biz diyor delikanlıyken vergisini aldığımız adamı ihtiyarken dilendirtmeyiz. Git devlet teminatındasın diyor. Evet. Hocam yani böyle bir bu, bu işte bunu onu diyorum yani bunların her biri yani niye bugüne taşınmasın yani? Niye aklımız hayalimiz bu olmasın? Evet. Cümle ne? Gençliğinde vergisini aldığımız adamı ihtiyarken dilendirtmeyiz diyor. Evet. Ve devletin e, teminatı aya, hayatı sigortayı aldı. Güvence hocam. Evet. Güvence. Bu sebeple Ömer Radıyallahu anhu konuşuyoruz. Burada çok önemli bir nokta var hocam. Ömer 10 yıl içinde mal beyanı gibi bir beyan yaptıralım Ömer'e. Göreve başladığında ve bıraktığında 10 yılın başı ve sonunda bir ibadetinde Ömer'in hiçbir azalma olmamış. Aynı Ömer. Sabah namazını kıldırarak göreve başlamış. Sabah namazını kıldırırken şehit, şehit edildi edilmiş. zaten. Evet. Mihrapta Ömer Ömer. Evet. Teheccüd kaçıran Ömer değil o 10 senede. Yani Hı. işim çoktu. Şuydu değil. buydu yok yani. Yani öyle işte çok yoğunuz falan böyle yoğunluk yok. Yoğunluğu kadar ibadeti de yoğunlaşıyor. Yani Ömer 10 evet. ibadet yapıyordu diyelim nafilelerle. 15 olarak öldü gitti siyasette. Evet. Bu, bu nokta çok önemli. Çok canım. önemli. Evet. İki, şey var ayette değil mi hocam onlar iktidara geldiklerinde. Elızilimmekenna hum sala namaz kılar değil hocam İka namazın hakkını verirler. hakkını verirler. O namaz kılmak belki iktidara gelmeden önceydi. <gülüyor> Bugün ne ders çıkaracağız hocam? Böyle Ömer'in adaleti demek olmuyor bu işler. Ömer ibadete Ömer kişiliği müminliği mümi yani Ömer'i çok yoğun diye namaza gelmediği tespit edilmemiş mesela. Evet. Namaza göre toplantı belirlemiş, bölmüş evet. toplantıyı namaza geçiyoruz demiş. İbadetinde azalma yok, artma var. Evet. Dolayısıyla ruhu hep takviye edilerek gittiği için Ömerliğinde sıkıntı olmamış. Evet. evet. Bu çok önemli. Yani, yani şimdi ne diyoruz biz? Ya bu arkadaş bizimle namazla takviye oluyor. Sadece namaz demeyelim yani ama bu. ibadet Allah'a alı var, Kur'an okuma var. Tabi. Ee, şimdi biz ne diyoruz Ya bu arkadaşlar beraberdik bizim hatipte Bu bir siyasete bulaştı Bakanlığa bir memur olarak girdi Ondan sonra bozuldu diyoruz Ya bu çok kötü bir şey Bakan olunca bunun haşiyetten gözleri yaşarması lazımdı Değil evet, mi? Evet. Yani memur olduktan sonra eyvah bütün ümmetin hakkı üzerinde Demesi lazımdı Teheccüde daha çok ibaret etmesi lazımdı evet. bunun Bu bir Ömer İki Ömer hocam Herkes sünne şahit oldu ki Çocuğuyla ümmetten bir çocuğun farkı yok Ömer'in gözünde. Tam adaletinin merkezi bu. Ömer'in eşini kimse farklı görememiş hocam. Ömer'in evinde üç öğün yenememiş hiçbir zaman. Ümmetin sofrasında ne varsa onun sofrasında o var. Adalet buradan başlıyor. Evet. Makam arabası yok Ömer'in. Hani meşhur bir Bizans elçisi olayı var ya. İşte Ömer'i gösterin bana diyor. Görüşeceğim. Hmm. O da bir ağacın altında bir ihtiyarı gösteriyor. Burada yatıyor evet, diyor. Evet. Gidiyor Allah Allah. Bu onun seyisidir herhalde. Devesini filan besleyen adamdır düşünüyor. Sonra diyorlar ki yok bu odur diyorlar. O meşhur slogan hocam. Nimte adelte ve nimte ya Umar. diyor. Evet. Adelte ve nimte. Yani adil oldun adil da ağacın ve altında rahat evet. Eğer adaletin olmasaydı. Adil de ve nimte Çok büyük bir söz hocam Yani yani, yani bir kimseden korkun yok Niye diye, yok çünkü kimseye işkence yapmadın işkence yapmadım, Zulüm yapmadın Zulüm Fazladan bir ağacın altında gölgelik yapmamışım Milletin uyucu ağacın altında uyuyorsun hı hı, hı hı hı. Mesela bunu doğrulayan bir şey var hocam Diyor ki Bir gün mescitte kalkıyor işte Bir talimat veriyor Bundan sonra şu şu, şu olmasın diyor. Medine'de yasakladım bunları diyor Hemen oradan kalkıp evine gidiyor Çocuklarını topluyor. Bakın diyor Medine'de diyor mesela işte sütü suyla karıştırmadan satın dedi diyelim. Misal olarak. Hı hı. Böyle bir kural getirdim diyor ve ceza olarak da mesela on sopa vururum dedim diyor. Evet. Bakın Allah'a yemin ederim diyor. Sizden biriniz bunu yaparsa otuz sopa vuracağım diyor. Çünkü siz Ömer'in ailesisiniz diyor. Sizi görür insanlar gevşerler diyor. Sizin cezanız üçtür. Üç kattır. Ona göre isterseniz yapın. <gülüyor> hocam bunu adaletin neresine koyacağını. Evet, Biz evet. adaleti yani. Adaleti aşan bir adalet bu. Allahu Ekber. <gülüyor> yani <gülüyor> adalet üreten bir adalet bu evet, hocam. Evet, ya. Evet. Yani adaletin sarayı değil, evet. kuleleri yapılmış evet, demek hocam, Önce kendinden başladı mı, belki adaletin sırrı da orada yani. Değil mi? Hocam bir. Kendinden başlıyor. Evet. Takviye aldı yani. Meleklerin yardımıyla evet. dolaşmanın Kökünde bu var demek ki. Evet. Birinci nokta dedik ki Ömer ibadetiyle hiç taviz vermeden hatta artırarak ibadet hayatını devam etti. İki, Ömer fiili adil adam oldu. Sloganla değil biz geldik adalet geldi, biz geldik eşitlik geldi, güvence geliyor ey dünya diye seçim sloganı atmamış. Seçim bilen gördüğü yok zaten ama yetim çocuklarla oturmuş yemek yemiş, ağlamış Onların haline ağlamış Gülen çocuklarla gülmüş Valisi bir çocuğu azarlayınca görevden almış Evet Yani çocuk dövünce filan değil Kaşları çocuğa çatıldı diye görevden alıyor valiyi Hocam bu Bir şikayet de yok ortada Kalkıyor Şam'a gidiyor vali denetlemeye Neymiş Vali haftanın her günü Halkın içine çıkmıyor diye muazdan şikayet gelmiş Hocam yani o günlerde Diyelim Medine'den Şam'a gitmek Buyurun hocam Google'dan şimdi hesap yapalım <gülüyor> 1500 kilometre hocam. <gülüyor> 1500 kilometrede yani <gülüyor> 480 olsun diyelim hocam. Evet vali denetlemeye gitmek. Orada bir söz söylemek. Yani sen nasıl döversin mesela bu halkı? Yok niye halkın içine çıkmıyorsun Hiç her halkın O da diyor ki içine? çamaşırımı yıkadığım gün var diyor. Yani. O gün diyor elbisemi kurutuyorum diyor. Dışarı çıkamıyorum Onun diyor. Onun da iki elbisesi yok <gülüyor> valinin de. Ömer'in bahrisinlik elbisesi evet. olur mu hocam? Birini yırtar. Evet, yani evet. kendi iki Ömer Enes bin Malik diyor ki hocam Allah'a yemin ederim diyor. Beraber tavaf ediyorduk. Ben Ömer'in arkasından tavaf ediyordum diyor. İran'ı fethettiğinden sonraki yani herkesin cebi para dolu bir günde 11 yama saydım Ömer'in cübbesinde diyor hocam. Allah 11 Allah. yama. Allah. Ki İpekten atlastan elbise giyse kimse ona bir şey demez yani. Ömer helal olsun. Çünkü evet. fakirin karnı doymuş. Evet. Ama Ömer o Ömer hocam. Hiç hiçbir evet, şekilde evet. E, huşu onu kaybetmemiş. Siyasetin yemediği bir Ömer hocam. Çok güzel bu ifade. Yani, yani siyaset al, altı çizilir. Siyasetin hocam, yemediği hani, ne demek hocam? Orayı biraz açın. Demek, yani hani, siyaset yer mi adamı? ki yani siyasetin yemediği, yemediği de mi var hocam? <gülüyor> yemediği de var. <mi? gülüyor> Şimdi niye e, yerde ya ya da şöyle sorayım Niye yerde? Ömer'in nasıl yiyemedi yani? He, onu onu işte ha. rakamlıyorum evet, hocam. Evet. Birincisi ibadeti dedim ya. Hı -hı. İkincisi de Ömer'in yani gözü. bir kere şöyle bir şey hocam. Ya yani siyasetsiz olmuyor. Ha onu ha. konuş 4. maddemize hocam. Evet. Siyasetsiz olmuyor. Zaten bu şeyi de bugüne 1400 sene sonra e, Hazreti Ömer'i ya siyasete bir kıstas bir kriter Tabii, ölçü getirir diye konuşuyor. Kur'an'ımızın anlattığı hadis-i şeriflerin zikrettiği İslam idaresi hayal değil. Ömer bunu yaptı o şartlarda. Evet, işte Onun için o, bunu konuşuyoruz. Çok güzel, çok... Şimdi nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor e, Allah toprağa peygamberlerin cesedini haram etti dolayısıyla açsan herhangi bir peygamberin cesedi orada duruyordur toprak peygamber cesedi yemiyor, yemiyor. yiyemiyor evet. haram evet. herhalde Ömer'in e, Ömer e, kimliğini de siyasete haram etti Allah Ömer'i yiyemedi diye <gülüyor> evet. düşünüyorum evet. ben yani evet. Ömer'i yiyemedi siyaset hocam onun sağlığında bazı sahabilere dokunmaya çalıştı ufak tefek tedavi gördüler yani hmm. ufak tefek bazı sahabileri yıprattı siyaset Siyaset yıprattı. Evet. Onun sağlığında da oldu bu kırbaçladı Sahabileri, sahabileri mi? Ebu Hureyli'yi evet. dövdü hocam Allah Allah yani evet. Ömer'in affı yok <gülüyor> İkinci nokta bu Üçüncü nokta hocam yani Adaleti evet, evet. ruhundan ailesinden herkesten hissedilir halde yaygın tuttu Seçim konuşmalarında değil evet. Ziyaretlerinde filan yaptığı basına yaptığı açıklamalarda değil Ömer'in anlından, gözlerinden adaleti okundu hocam. Evet. Yani meşhurdur. Önüne bal şerbeti ve tirit getiriliyor. Tirit işte bir dilim ek, et Ekmeğin var içinde. Üstüne... Ekmeğinin üstüne et kokan su dökülmüş. Evet. Sıcak başka özelliği <gülüyor> yok. Dökülmüş. Yani bunu bana nasıl verdiniz ya demiş. Bu ümmetin bütün fertleri bunu yiyemedikçe Allah bunu sorar bizden demiş. Allah Allah. Ulan bu nedir ya? Emsalleri e hocam. Şöyle mesela Bugünün siyasetçileri bir ay böyle yaşasalar ya... Hocam ben ondan vazgeçtim size daha kolayını söyleyeyim Bizim siyasetçilerimiz Ramazan'da iftar sofrasalarını Dep debeye çevirmesinler razıyım hocam evet. Bari Ramazan'da yapmasınlar bunu ya evet. Bir çorba içip kalksınlar ya Ki Ömer çorbayı zaten <gülüyor> cennet tahammül olarak biliyor Belki hani fukara sofrasında İftar yapanlar var. Evet. Hala, i̇ftar sofrasında yani, yapıp sonra da eve gidip getirin baklavalarını. Yok onu yapmıyorlar <gülüyor> diye duyuyorum. Bazıları. İnşallah. Bazılarımız. Emelimiz budur. E, Emelimiz öyle, budur. Yani Ömer'den bir nişane Esinti. aktarır gibi. Öyle. O da bir ümit hocam. <gülüyor> yok hocam. Öyle değiliz diye öyle olmayacağız diye, diye bir kural evet, yok evet. ki. Birimiz çıkacak. Evet. Ömer bin Abdülaziz. Ömer'in torunu. Evet. Kız tarafından torunu mesela. Ömer bin Abdülaziz hocam Allah ondan razı olsun, rahmet eylesin. Bu korktuğumuz, beğenmediğimiz dönemin içinden çıkmış bir evet. kardelendir. Batmış çıkmış oradan. Önemli. Bataklığın içinden çıkmış evet, bir kardelen evet. Dolayısıyla olmaz diye bir şey yok. Evet. Yani şu anda bir Ömer bin Abdülezzi niye çıkmasın çıkmaz? Çıkacak diye umut bizi ayakta tutuyor evet, zaten. Inşallah. Yani i̇nşallah. buna dua etmek zorundayız. Evet, onun için konuşuyoruz. İkincisi de hocam, Allah niye göndersin hak edilmemiş birisini? Evet. Ya, ya de, şu söylediklerimiz ya uzayda kalsın falan böyle bir e, yani öyle ba bakmıyoruz. Uzaydan yani. yayılsın ama uzayda kalmasın. Kalmasın. Evet. Yani e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur sözünü bir kere de hatırlayabiliriz hocam. Ben İbrahim'in duasıyım diyor. Ya, değil mi? Yani yani o, o, o bir dua gidiyor, geliyor. <gülüyor> kaç bin sene sonra geliyor, geliyor yerde. Evet. Dolayısıyla e, büyüklerimizin, meşayihimizin, ulemamızın işine hocam ümmet evet. için dua etsinler. Evet. Bu duada 10 sene sonra 50 sene sonra gelsin tutsun. Bir, bir çıkar. Bir Ömer bin Abdülaziz çıksın hocam. İnşallah. Tamam Ömer olmaz. Sahabe olamayacak kimse ama Ömer bin Abdülaziz evet. olur hocam. Olur tabi. Ömer bin Abdülaziz'in önü çok daha açık. Evet. Ömerliğin önü daha açık isteyen için. Ya yani. insan sonuçta yani, o da insan yani, yani evet. masum değil. Evet. Masum değil. Hocam üçüncü noktası Ömer'in dininde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek filan değil. Aldığı nefes. Evet, evet. Mesela Ömer'e birisi diyebilir mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı ama işte İran'dan gelen şartlar vesaire filan bunlar çok yoğun işte. Bunu Ömer'in önünde bu cümleyi bitirebilir mi birisi? Evet. Bitiremez. O cümle bitmez o adam ölmeden. Sen Allah'ın resulü değil misin? diyen adam, adam yani. Evet. Ama sonra Gölge değil evet, Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'in bastığı güzel. ayağı olmuş çok, <gülüyor> muhteşem Gölge ifadesi yetmiyor Ömer'de evet. Ömer Allah Resulullah ve Kur'an Bu üç kelimeyi Yani Ömer'in sözlüğünde Büyük harfle bile yazılı göremezsin Sözlük o zaten evet. Allah, Resulullah ve Bir de Ehli Beyt'e tazim evet. Ehli Beyt'e tazim hocam Yani efendim mesela ilk nüfus, Bu da önemli bir şey, ehlibeyte tazim hocam. Yani, ama put değil elbette. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın hatırına onlara can kurban. Evet. Mesela çok enteresan hocam. Çünkü e, o Şia sanki e orada bir şey varmış, kırılma varmış gibi. Ya, var, su istimal var. Orada yani. su istimal var hocam. Evet. Şimdi mesela ilk e, nüfus kütükleri tutuluyor. Medine'de evet. tembih etmiş Herkesi yazın ona göre aylık belirlenecek evet. Vatandaşlık maaşı Alacaklar ee, Bir üç gün sonra beş gün sonra neyse e, Komisyon başkanı demiş Bakayım ne yazdınız demiş Bir numara kimi yazmışlardır Ömer'i evet. devletin başı Tütüklerin evet. yazılmasını Bunu niye böyle yaptınız demiş Benden önce Resulullah'a teslim olmuşlar Vardı beni olduğum yere koyun yeter Demiş Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarının olduğu bir zamanda beni nasıl birinci yazarsınız? Hocam ehlibeyte tazim budur evet, yani evet, kendin yani. en üst koltukta otur onları da listede şöyle yap öyle değil yani Ömer'de Allah, Resulullah içinde Allah, o yaşıyor birinci sırada yaşıyor, yaşıyor yani nefes olarak görüyor evet, Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellemi. Evet. ağzı burnu tıkanması anlamına geliyor peygambersiz bir gün Kur'ansız bir gün. Onun için o belki kim Muhammed öldü derse boynunu uçurur. Yani diye. o onun çılgınlığı değil. Evet. O onun içindeki orijinal ses. Yani nefessiz kalmış. Dediniz ya yani nefessiz o... kalıyor. Evet. Yani Resulullah nasıl bir hayat olur Aleyhisselam yani. düşünebiliyor. Evet. Belki de onun Allah ve Resulünün Desteğiyle yol alması da Bu heyecanından kaynaklanıyor yani Ama burada çok önemli bir nokta var Belki yanlış anlaşılmaya başlıyoruz. Sanki diğer sahabiler peygamberi az seviyorlardı Değil hocam Değil tabi değil. Değil. Yani onun bu yönü Bir tür abartı sanki zannedilecek Hale gelmişti yani belki de bütün gücünü oradan alıyor beslenme şeyi evet, dediğiniz hocam, enerji yani kaynağı. nefes alıyor veriyor dediniz yani o sorumluluğu o dönemde üstlenen bir insanın öyle bir beslenmeye de ihtiyacı vardı mesela Allah'la buluşmaya dair kıyamete dair duyguları hocam bu üçüncü noktada tarif edilir gibi değil ya Bugün sinirlendiriyorlar onu zaten Hı. biraz sinirli bir tip herhalde Ah diyor. Ömer'in ahiret korkusu olmazsız Ömer görürdünüz diyor. <gülüyor> Hocam Allah'tan korkmak bu değil mi? Bu tabii, ki, tabii. Allah'tan korkmak bu değil mi? Evet. Ahireti içinde taşıyor yani. yani ah diyor ahiret korkusu olmaz Ömer'in. Orada nasıl olsa helalaşırız hmm. diye düşünür. Mesela hmm. ölürken İbn Abbas ne mutlu sana diyor Ömer diyor. Hani o şehadet hmm, günlerinde evet. Allah memnundu senden. Ebu Bekir memnundu ya. Gidiyorsun işte diyor. Hocam o anda e, dua edin çocuklar işte biz de çok gayret ettik Haçta yaptık bu sene falan demiyor Ah ah diyor Baş başa kalsam diyor Hiç günah, sevabım yok günahım yok razıyım bu hale diyor Evet Yani tevazu sadece Gömlek giyerken değil evet. Ahireti ve Allah ile Buluşmak gününü düşünürken de düşünürken, Tevazu hocam evet. Edebiyatını yapmıyor bu işin İbn Abbas gibi birisi Allah onlardan razı olsun Sana övgü diziyor Allah senden razıydı diyor. Peygamber razıydı Ebubekir razı, ümmet razı, razı, razı. Onun cevabı ah diyor, baş başa alsam diyor. Yani günahım yok, sevabım yok, sıfıra razıyım. <gülüyor> böyle şey olur mu ya? Evet. İşte bu, bu Ömer'in hiç kaybetmediği bir duy. İlk gün belki üçtü, gittiği gün yirmiydi bu hocam. Evet. Artarak gitti bu. Dördüncü bir nokta hocam, Ömer yani onun enerji kaynaklarını hı hı. bahsettik. Allah, Resulullah, Kur'an, Beyt ashaba saygısı mesela Ehlibeyt'in hatrına hatırına e, çok enteresan ashab-ı kiramın bir bölümüne Medine'den çıkmama talimatı vermiş. Çıkamazsınız Medine'den demiş. Beni Resulullah'ın dostları olarak yalnız bırakmayın burada demiş. Ya. Yani bu bu da müthiş Sırtını bir şey. Şey onlara da onların içinde Mesela hocam çok müthiş bir şey ile ilgili bir gün kıtlık oluyor. Bir gün derken bir dönem kıtlık oluyor. Ya Ömer bir dua yapsan diyorlar. Bana Abbas'ı bulun diyor. Evet. Efendimizin amcası. Elinden tutuyor. Gel diyor. Toplayın insanlar diyor. Yağmur duası yapacağız. Şu mantığa bakın. Siz. Evet. Gidiyor. Eline Allah'ım diyor. Eğer senin Resulün sağ olsaydı e, duayı o yapacaktı. Sen de kabul edecektin. Ömer sana ne desin? Ben Resulullah'ı bulamadım ama amcasını buldum diyor. Bize yağmur indir diyor. Allah. <gülüyor> Hocam buna Bu işte Ehl-i Beyt orijinal sevgisi bu Yani amcasını buldum diyor Bu Hassasiyet ki yağmur yağmasın o gün Bu hassasiyet orijinal hocam Allah bizi şefaatlerine nail etsin Amin Dördüncü nokta hocam Ömer'de Resulullah'tan ne kaldıysa Aleyhisselatü Vesselam İslam olarak Onunla oynatmamış Onun üzerinde tartışma yok Bu Kur'an'ı sahiplenme, hadisleri sahiplenme ayrı bir konu zaten öyle. Siyaseti namaz gibi görmüş. Namazı siyaset gibi görmüş. Oruçla haccı ayırmamış. Teheccüd kılıyorum diye gece denetlemelerinden vazgeçmemiş. Bireysellikle toplumsallık eşit gidiyor Ömer'de. Evet. Şimdi biz kendimizi Allah'a zikre verdik demiyor. ...Allah'a zikir için varız bu toplumda benim omuzlarımda diyor. Toplum hayatıyla ibadet birbirinden ayrı S tek değil. Tek nokta değil yani mesela ekonomiyle savaşı ayırmıyor birbirinden. Evet. Ondan sonra e, kadınla erkeği ayırmıyor. İnsan olarak mümin olarak aynı mıyız biz aynıyız herkes işine devam etsin. Bu mantık bugün Ömer'den koptuğumuz mantıktır hocam. Bir tek dala tutunabiliyoruz halbuki ağaçta 20 tane dal var. Evet. Tek dala tutunduğumuz için de bazen kopup elimizde kalıyor. O dal bir şey taşımıyor. Mesela siyasete giriyoruz. Tamam ondan sonra cuma namazları hariç camiye uğramak da yok. Ömer'in hayatında böyle bir şey tasavvur bile edilemez. Siyasete tutunduysa teheccüze de o gün daha fazla kalkmıştır o üstelik. Mesela on defa subhanallah diyordu ise yirmi demiştir işleri azan olsun diye. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında neyle meşgul oldu? Aile hayatından, özel ibadetlerden, cemaatle ibadet, seyahat, ticaret, hayat neyse peygamber Aleyhisselam oydu zaten evet, değil mi? Tabii. Ömer bunu sürdürmüş hocam. Uzmanlık alanı İslam. Evet. İslam'ın içinde bir bölüm değil. İslam'ın bütünü. Onun uzmanlık alanı. Evet. Yani Ömer siyaset yaptı biz siyasete ilgileniyoruz... Diyanete de din işte havale ettik gibi bir mantığı yok. İhtihad yapılacak Ömer Devrede. Evet. Yoruldu, moruldu yok. Hamallık yapılacak Ömer hamallık yapıyor. Evet. Yani bu belki de e, sadece siyasetçi açısından değil mesela bir alim bir zat, bir şeyh efendi ee, ...yani Avustralya ile Avusturya arasında fark görmüyor... ...ne büyük ikisi de aile başlıyor işte... ...halbuki biri kıta biri ülke mesela... Evet. ...bu dünyadan koptuğunu gösteriyor... ...ve bunun adına da takva deniyorsa yanlış... yanlış. ...çünkü Ömer harita koymuş ...çok fazla önüne. bir şeyimiz kalmadı... ...biraz yani şöyle 6-7 dakika... ...yani şu soruya da... ...yani İslam devlet olur... Mu? Olacak. Ha, hayır yani e, ilkesel olarak prensip olarak yani İslam devlet nizamı olur mu tartışılıyor. Birileri diyor ki böyle bir şey olmaz. Yani Hazreti Ömer'in gerçekleştirdi. Sanki o tarihte yaşandı, kaldı. Yani bir kere yaşandı. Ondan sonra da o tarzda bir şey yaşanması mümkün değil. Birçok yani hani İslam üzerine biraz okumuş, yazmış insanlar bile yani siyasetle İslam arasına, devletin nizamıyla İslam arasına mesafe koymayı tercih ediyor. Yani Hazreti Ömer'in yaşadığı o hani İslam'la hayatı ayırmayan Siyaset de devlet de hayatın Bir parçasıysa Onu e, İslam'ın içinde gören Anlayış Hocam buna iki Çıkışımız olur evet. Birincisi o zaman e, Namaz e, Nereye oturtulacak Yani namaz vardı Namaz sürdürüldü Biz niye beğenip sadece namaz aldık Siyaseti bıraktık İkincisi 10 sene Ömer'in siyasi kimliği Allah ondan razı olsun. E, namaz kimliğinden daha çok öne çıkıyor. Değil mi? Evet. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği en değerli insanlar senelerce yanlış işlerle meşgul oldular. Biz Ali'yi kurban etmişiz siyaseti hocam. Yani. Anh. Ali gibi bir dünya ağırlığından daha ağır, öz kütlesinden daha büyük kütlesi olan bir insanı feda ettik siyasete biz. Osman'ı mihrabta Kur'an okurken feda ettik hocam. Ömer'imiz mihrapta şehit oldu Bizim camilerde namaz kılarken verdiğimiz şehit sayısından fazlası Mihraplarda veyahut da cihat meydanlarında ümmetin büyükleri olarak verdiğimiz şehit sayısıyla aynı değil hocam Biz siyasete daha çok kurban verdik İkinci sorum çok önemli O zaman Allah'ın dostları bu sahabiler siyasetle yanlış mı meşgul oldular? Ya da dünya o zaman siyasetle idare ediliyordu onun için girdiler de Şimdi siyasetsiz mi idare Sadece IMF mi idare ediyor dünyayı şimdi evet. IMF'de bir siyaset değil mi neticede Hocam paraya yön verilmedikçe İslam Hakim olabilir mi İslam'ın paraya yön vermesi lazım Paraya siyaset yön veriyor e, Dünya mekanizmasında Tank kullanılmayan uçak kullanılmayan Bir yerde İslam nasıl namaz kılın Diyecek Evet hem Cuma'yı mecbur gidecek insanlar yoksa din tehlikeye girer diyeceksin. Hem de Cuma'ya gitmeyi patronun yetkisine bırakılmış bir hak olarak göstereceksin. Yani İslam'ı içinde çelişkili bir dine düşürmektir siyasetten uzaklaştırmak. Evet güzel. Yani hayatta her türlü müdahaleyi istiyor İslam ama müdahalenin organizmasında yokum diyor. Böyle bir şey Öyle tasavvur şey, bile edemeyiz Tasavvur bile edemeyiz Bunu niye söylüyor <gülüyor> Mesela Müslüman olduğu halde Onların diniyle ilgili konuşmuyoruz biz tabi evet. Yani böyle dediler diye dinden çıktı demiyoruz tabii. Değil Fikir münakaşası Böyle niye diyorlar Yaşanmış 200 senelik ağır badireleri Kaldıracak kapasiteleri yok hocam Evet Yani olayların altında Kahrolmayı yeğlemişler adeta Çare olarak da namazı öne çıkaralım demişler. Orucu öne çıkaralım. Ramazan iftarlarını öne çıkaralım demişler. İftarlar hiçbir zaman İslam'ın açlık politikalarına karşı politikasını doldurmaz ki hayat 30 gün değil ki iftarı hallederek insanların yani gıda sorununu halledebilesin. İslam hayatın dinidir. Evet. İnsan nefes aldığı her yerde İslam olmalıdır. Bu da ekonomiyle, siyasetle, askeri sistemle, ibadetle, zikirle neyle yapılıyorsa öyle yapılmalıdır. Dünyada Müslümanların bu sözünü ettiğimiz yazarlarının dışında siyasetle ne işimiz var diyen başka bir kitle var mı? Evet o işte zihin üstünden geçilmiş hocam. Yani İslam'ı çok dar bir alana sıkıştırmak için. O da bir operasyon bence. Zihinsel yok, bir operasyon. Yok Müslüman bunu operasyon yapmıyor diyelim. Hayır yani hayır zihninde, zihninde onların bir operasyon yapılmış. Ya, yapılmış operasyon. Evet. Kendileri yapıyor diye itham Tabii, etmek yok, yok öyle değil. Hocam iki inekten başka ilah bile tasavvur edemeyecek adamların siyaseti olur da. Evet. 7 milyarın gönlünde olmalıyım diyen Müslümanın siyaseti olmaz, olmaz mı, mı Olmaz mı? Olmaz mı? Kesinlikle bu evet. bir yanlış. Bu Ömerle Ömer bitirelim. <gülüyor> yani <gülüyor> Ömer hocam, hocam Ömer içindeki e, imani etrafındaki on binlerce sahabisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayalini gerçekleştirmiş bir insandır. Bir son maddem daha vardı. O iki dakika onu sıkıştırayım isterseniz. Evet, lütfen. Herkes hocam Ömer'i Medine'den çıkmadığı için sadece Medine şartlarında yaşamış biri zannediyor. Öyle değil hocam. Kudüs'ün anahtarlarını almaya gitti. Evet. Şam'a denetlemeye gitti. Hastalık var burada dendi. Sağlık kontrolüne gitti. Kolera vardı. Mısır'a var, mektup yazdı. Mısır'a mektup yazdı. Ve çok önemli hocam. İran fethediliyor. Saat bin'e bir bak kasa mektup yazıyor. Onlar çok eski bir devletler. Bu cümle çok hocam. Altın evet. harflerle yazdırıp çok eski devletler diyor. Allah'a şirk olan işlerini yerle bir et, işimize yarayacak devlet sistemlerini bana rapor et diyor. Evet. O da hemen diyor ki, yamir me mektup yaz. İlk gördüğüm şey, bunlar vatandaşları bir kütüğe kaydetmişler diyor. <gülüyor> evet. Nüfus kütükleri var diyor. Hemen talimat veriyor İlk nüfus kütükleri yazılması talimatını veriyor evet. Hocam yabancıya kapalı Ama kafirin kafir Yabaz, kafasına kapalı yok. Evet evet Uygun bulduğunu alıyor Metod Hiçbir olarak, de, metod olarak alıyor. Çünkü şeriat kapatmamış bu kapıları evet. O da kapatmıyor evet. Yani Ömer idealdir Ulaşırız ulaşamayız ayrı bir şey ama Herkes Allah idealleriyle dirilttiği gün Bırakın da hocam Ömer'le dirilelim i̇nşallah, i̇nşallah. i̇nşallah Bu duanızla bitirmiş olalım. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Ee, değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla, ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir programın daha sonuna geldik. Ömer'le kalın, sahabeyle kalın, Resulullah Efendimizle, Kur'an'la kalın, kalalım inşallah.